Ali Burç FM dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Nurullah Dağ hocamızla beraberiz. İlahiyatçı Kariye hocamız. Evet Nurullah hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Daha önce de iki program yaptık hocam sizinle. Bugün de inşallah makamları Kur'an-ı Kerim'de nasıl tatbik ediyoruz. Onu örnekleriyle inşallah işleyelim istiyoruz. Evet inşallah. Şimdi geçmiş bölümlerde tabi... Makamların isimlerinden de bahsettik. Az çok belki böyle <gülüyor> manaya muafık şekilde icra edilmesinden de bahsettik. Bugün daha etraflıca konuyu şöyle 2-3 sayfa üzerinde. Özellikle ben tabi uzmanlık saham diyorum ben buna. Uzman olamadık daha da Rabbim nasip eder inşallah. i̇nşallah. Ahmet Naina. Doktor Ahmet Naina Mısır dünyasını şu an yaşayan adeta efsane okuyucularından bir tanesi. Hatta dünya bugün sanki Ahmet Nayna bir numara diyor. Dünya, Şu an. dünya Hı -hı. bugün öyle diyor. Ahmet Nayna'nın gençlik kayıtları, cemaate yönelik çok ciddi okuyuşları vardır. Bir de özel olarak stüdyoya oturup Kur'an'ı baştan sona mücevvit dediğimiz, mücevvet dediğimiz formatta okudukları bir hatim formatları vardır. Bu bizim Türkiye'de çok yaygın değil, hatta hiç yok gibidir, yoktur yani. Bizde normal bir mukabele sistemi vardır evet. hadir hadir usulü ile dediğimiz evet. malum Kur'an üç tarzda okunur bunlardan bir tanesi tahkik denilen bütün tecvid kaidelerini en üst mertebede çekerek okumak tedvir denilen mutavasıt okuyuş ve hadir denilen en hızlı okuyuş evet. mesela meddi munfasılları bir elif meddi muttasılları yine iki elif miktarı çekerek e, okunabileceği bir okuyuş sistemi i̇bn Cezeri de yine Mukaddime'de buna temas ederek üç çeşit yani tahkik, tedbir ve hadir usullerine temas ediyor. Şimdi Türkiye'deki mukabele sistemi bu hadir usulüne giriyor. Fakat Mısır'da iki çeşit mukabele sistemiyle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi hadir usulü. Evet. Yine onu da Abdusametler'den, Min minşavilerden çokça dinlemişizdir. Elhamdülillahi Rabbil alemin er <gülüyor> mâlik yevmiddîn mesela min hadir mukabelesi budur fakat bir de bu tahkik dediğimiz yani bütün kaideleri en üst mertebede çekerek okuma formatı Mısır dünyasında çok yaygınlaşmış sanki cemaate okur gibi stüdyoda oturulmuş Kur'an baştan sona böyle mücevvet bir şekilde güzelleştire güzelleştire sanki cemaate okur gibi okunmuş işte bu Kur'an karilerine, Kur'an okuyucu adaylarına çok ciddi malzemedir. Yani bir okuyucunun cemaate yönelik tek tük böyle okuyuşlarıyla uğraşmaktansa benim en mühim tavsiyem budur. Bir tane mücevvid hatmi kimi beğeniyorlarsa, Min Şabi olur, Abdus Hamet olur, Ahmet Nain olur, alacaklar, arşivlerine koyacaklar. Her gün bir bölüm dinlese 6 ayda biter. Mesela Ahmet Nayna'yı konuşacağım ben. Ahmet Nayna'nın mücevvet hatmi yaklaşık değil tam, tam olarak 160 bölümden oluşuyor. Evet. Ve her bölümde yaklaşık 3 üç sayfa, 3,5 üç sayfa, bazen 4 sayfaya çıkıyor, oluşuyor. Ve çok ciddi böyle makamsal tahliller, makamsal analizler, sanki cemaate böyle yönelik camide kavrucu bir okuyuş sergiliyor gibi stüdyoya oturmuş böyle Kur'an karisi adaylarına, kari adaylarına armağan edercesine böyle bırakmış. Bir yani bırakmış. İnternette, i̇nternette bir, dönem, bir dönem mevcuttu 160 bölüm şekliyle. Evet. Sonraları bunu suresel şekle çevirdiler. Hı -hı. Ben bunu bir yazıda da yazdım. Ahmet Nayna'nın mücevvet etmiği üzerine. 160 bölümden oluşuyor. Her bölüm 3,5-4 sayfa. Bu tabii 160 bölüm bende mevcut. Ben yıllar önce bir internet sitesinde çekmiştim bunu. Ancak son aramalarımda, Arap sitelerinde de aradım. Bölümsel şeklinde maalesef ki ulaşamadım. Hep birleştirmişler. Mesela Bakara suresini Ahmet Nay'na sanıyorum 9 bölümde okumuş. Bendeki bölümlerde 9 bölüm. Düşünün ki bu 9 bölümü birleştirmiş bir Bakara suresi olarak internete koymuşlar. Metinmey tam 3,5 saat. Şimdi bu faydadan maalesef şey oluyor. Uzak oluyor. Mahrum Şimdi he, mahrum evet. bırakıyor okuyucu adayını. Yani 3,5 saatlik bir okuyuş alacaksınız. Dinleyeceksiniz. Üç buçuk saat onun başında duramazsınız. Durdurduğunuz zaman durmuyor yerinde. Malum Anladım, bir daha baştan evet. gidiyor. Hangi dakika, hangi saniye falan. Fakat bu 160 bölüm. Allah nasip ederse benim bir internet sitesi çalışmam oluyor. O internet sitesine yerleştireceğiz bunu. 160 bölüm. Kendi ismimle koyduk da bunu belki daha sonra tekrardan gözden geçirebiliriz. O siteye bu 160 bölümü koyacağız. Her biri 30 dakikadan oluşuyor. Çok Her güzel. gün 30 dakika bir insan dinlemeye kendisini verebilir. Bir cüz gibi değil mi? Bir cüz gibi. Ondan da kısa. Tabii 3,5-4 sayfa diyorum evet. yani. Hizip evet. hizip. Tabii Arap dünyasında hizipleşme var bu surelerde. Birinci hizip, ikinci hizip, üçüncü. <gülüyor> Şimdi hizip deyince grup, gruplaşma gibi ifade oldu da. Evet. Yani çok faydalı. Ben bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Ha, diğer karileri de beğenenler, e, dinleyenler Sıddık Minşabi'nin var, Samed'in var, Mücevvet Hatimleri. Evet. Onları muhakkak dinlemeliler. Mesela Ahmet Nayna birinci bölüm 1.30 numaralı ayetler. Bakara 1.30 tabi Fatiha'da var. Bakara'dan 30. ayet-i kerimeye kadar bunu okumuş ve çok ciddi böyle makamsal tahşidatlar e, hissediyorsunuz. Ben sadece şöyle yüzeysel olarak aktaracağım. Bakara suresinin ilk sayfasını düşünelim. Manu olarak da düşüneceğiz şimdi. Diyor ki Elif la mim zelke kitabu la raybe bunda hiçbir şüphe yoktur diyor. Hiçbir şüphe götürmeyen bu Kur'an-ı Kerim hudellil muttakim muttakiler için hidayet kaynağıdır diyor. Baktığımızda içerisinde bir müjde var öyle değil mi? Evet. Ellezine yu'minune o inanan kimseler ki bil gaybi neye? Gayba inananlar. Ve yuqiyi müneccüsalette namazı kâmi edenler, vamim me razak nahum ve onlara da rızık olarak verdiklerimizden infak edenler. Baktığımızda bir müjde var. Evet. Infak edenlere bir hidayet rehberidir. Bak hep oraya gidiyor. Bu delil mutlakın hep onlara hidayet rehberidir. Sonra nedir? Vallahi ne yuqiyi münebi me sana indirilene iman ederler. Vam me unzilemin kablik sender önce indirilene iman ederler. Vabila akratihum yuqiyi müne ve ahireti de yakinen inanırlar. İşte bunlara bu denli hidayet kaynağıdır. 5. ayette de yine ulâike alâ hudem mir rabbihim ve bu ve bunlar da Rableri üzerine bir hidayet üzeredirler ve kurtuluş yerlerinin ta kendileridir. Şimdi burada insanın yüzüne gark eden bir şey var mıdır? Yok. Tamamen i̇nsanı, müjde. İnsanı evet bir düşünceye tabii ki sevk eder. Teşvik. Var. Ama genel anlamda bir teşvik, genel anlamda bir övgü vardır. Müjde. Ve var. buna bağlı olarak bir müjde vardır. Şimdi buraları okurken bir sabah makamıyla mesela şöyle el bil ve diye sabah makamıyla okumanın bir e, şey karşılığı yok yani evet. biraz daha böyle üsverdeden biraz daha böyle rast biraz daha seyah denilen Müjde makamları kullanılabilir Bunları da tabi iyi bilmek Gerekiyor ki rast müjde makamıdır Seyah müjde makamıdır Bu şekilde okuyalım tabii. hocam Mesela evet bu ilk sayfayı okuyalım Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ahmet'in ayına amin Dedikten sonra aynen bu besmeleyi çeker Ve bu rast formatında Devam eder artık ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا يُنْفِقُونَ Şimdi evet. Ahmet Nay'la gördüğünüz gibi bunu... Ras makamını geliştiriyor. Devraldı. Besmele'den ras makamıyla devraldı, geliştiriyor. Burası yine Minşabi'nin o meşhur üslubudur. Bunu da hemen ifade edelim. Ahmet Nayna son neslin okuyucularından ve önceki nesilden çok etkilenmiştir. Mustafa İsmail'den, Sıddık Minşabi'den, Samet'ten e, pasajlar bulursunuz. Yani üslup bulursunuz. Evet. Ahmet da mezc etmiştir adeta. Çok başarılı bir okuyucu. Sesi çok esnek. Yerinde bakarsanız Minşavi, yerinde bakarsanız Mustafa İsmail, yerinde bakarsanız Abdül Samet'in perdeleri, nefesi uzun bir okuyucu Ahmet Nayna. Evet. Burası mesela tamamen Minşavid. Vellezine yu'minune bimâ unzile ve devam ediyor. Wabil ahiretihum yuqinun Ula in ka Akara suresinin ilk bölümü ilk beş ayeti böyle müjde terenimlüdür. Yüksek perdeden icra edilebilir. Fakat ikinci arka sayfayı, sayfayı çevirdiğimizde değil mi orada değişiyor. Arka sayfayı çevirdiğimizde çok enteresan, ilginç bir da zaten karşılaşıyoruz. Evet. Allah Resulüne hitaben allah Teala diyor ki, Ey Resulüm inkara sapanlar inkara sapan kimseleri o kafir kimseleri sebeun aleyhim Enzer tehum lem tunzirhum sen onları uyarsan da bir uyarmasan da bir. Evet. Şimdi bir arka sayfadan hemen ulaihehumul muflihun. O kimseler, o yukarıda tek tek sayıldı. Namazı ikame ederler, verdiğimiz rızıklardan infak ederler vesaire. Onlar bir müflihuna gittiler. Yani kurtuluş, e, feraha, kurtuluşa erdiler. Ancak bu sayfa ile beraber efendimize bir hüzün çöküyor. Hmm. Düşünün ki siz bir peygambersiniz ve insanlar uyarmanız gerekiyor hakka davet etmeniz gerekiyor ama o insanlar gelmiyorlar uymuyorlar buna ve de Allah Teala da bunu da teyit edercesine diyor ki sen onları uyarsan da bir uyarmasan da bir onlar sana tabi olmayacaklar. Evet. Evet böylesine bir hüzün dolu bir ayet-i kerime. Şimdi bunu okurken terennüm ederken nasıl okuyacağız? Daha bir ses aleta, düşecek. Ses düşmeli. Bir hüzün kaplamalı. Bu Efendimizin hüznünü yansıtmalıyız. Evet. Hüznün simgesi makamsal olarak sabahdır. Makamsal, evet. makamsal olarak hüznün simgesi sabahdır. Sabah makamı da sabah ezanından oradan esinlenelim. Sabah ezanı da hüzünle okunur değil evet, mi? Evet evet. Bu arada bizim coğrafyamızdaki bu sabah ezanları da dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Her ne kadar biz coğrafyamızı tilabet bakımından eleştirsek de ezanlarda ezan bakımından kesinlikle yücretmemiz lazım. Hele özellikle İstanbul'da bu Selahattin camilerde evet. e, okunan hatta merkezi sistemler böyle çok uzak diyarlardan gelen sesler vardır. Son zamanlarda yine karıştı sesler birbirine de evet. önceden bir diyanetin uygulaması vardı. Kadıköy'de Osmanlı Camii'nde okununca birçok noktaya ulaşıyordu o evet. ses ve başka bir yerde okunuyordu. Şu an hala ulaşıyor hocam. Ümraniye'ye geliyor mesela bizim cami. Evet, Kadıköy buna devam ediyor olabilir de bu Ümraniye gibi Üsküdar gibi yerler. Üsküdar'da e, devam edilmiyor evet. Edilmiyor. Mesela Üsküdar'da ben o usta eleştiriyorum biraz. O sahile indiğinizde Mihrimah Sultan Camii bir tarafta, Valide Sultan Camii bir tarafta ve sesleri ardına kadar açmışlar biri oradan okuyor, biri oradan okuyor ses gıcırtılı, çok iyi ses cihazlarımız da yok maalesef Türkiye'de bu sıkıntı da var evet. ha bir Süleymaniye'ye veya Sultanahmet'e gittiğinizde çok enfes bir ses sistemiyle karşılaşırsınız da evet. e fakat bu Mihrimah Sultan, Valide Sultan çok meşhur camiler Üsküdar'ın kalbinde yani bir ses sistemi yok doğru düzgün bu ezanı şerif okunduğu zaman emin olun insan rahatsız oluyor evet. o sahilde durası gelmiyor kafa patlıyor Evet yani böyle de bir durum var ama genel anlamda o sabah ezanı özellikle İstanbul'da çok enfes. Tabii ehlinden dinlenecek bu. Kadıköy'den gelen ses çok güzeldir. Evet. İsmini zikredeyim mesela bizim çok güzel ezan okuyanlardan Yunus Balcıoğlu. Balcıoğlu evet. Yunus Balcıoğlu'nun çok enfes bir sanatı var yani ezan sanatı var. Çok güzel ezanı şerif okuyor. Önceleri Osman Ağa'dan, onun da sesi yükselirdi ama. Şimdi Hattaşehir'e geçti. Hattaşehir hatta Mimar Sinan'da görev yapıyor. <gülüyor> yani ezanına ve gırtlak namelerine çok aşinayız Yunus Bağcıoğlu'nun hatta ben yani. bir yazıda da yine temas ettim hocamdan da paylaştım onu hocam dedim isminiz geçiyor yazıda falan öyle bir diyalogumuz da oldu evet ezan şeriflerin tabi serencemesi böyle Türkiye'de gerçekten hoş ama tilavet bakımından da biz ne yapıyoruz Mısır dünyasını böyle el alarak çalışma yapıyoruz evet. işte innenlezne kefer ayeti karşımızda bunu ne yapacağız hemen bakıyoruz hüzün dedik o halde hüzünlü okunmalı. O halde Efendimizin hüznünü ifade sadedinde bir sabah makamı uygulanmalı. Bir deneyelim bakalım götürebilecek miyiz? Bir öncekinden devralalım. alalım hul <gülüyor> muflihûn كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوب Şimdi Ahmet Nayna hala sabaya devam ediyor. Tabi sizin Kur'an okurken önünüzdeki süre çok önemli. Eğer önünüzde bir yarım saatlik 40 dakikalık bir süre varsa siz burada bir makamı yaklaşık şöyle 4-5 satır götürebilirsiniz. Ama Türkiye'de bir cihamiye oturduğumuzda maksimum bir hocam 7 dakika olsun hocam 8 dakikaya falan diye ifadeler olur. Televizyonlarda reklam var hocam bak sakın haksatmıyonuz. Evet, televizyonda da aynı hadisi evet. yaşanıyor. Şimdi burada sizin makamlara çok hızlı geçmeniz gerekiyor. Belki bir ayet, belki en fazla iki ayet. Belki bir buçuk dakika, belki iki dakika yani. Başka fırsat tanınmaz. Ama bakın, ''İnnele zinekefer'' ayetinde sabah geldim, neredeyse bir dakika gitti. Yarım dakikasını okudum, yarım dakikada dinleniyorum. Bir dakika zaten burada gitti. Evet. Şimdi Ahmet ayına devam ediyor. ''Hatemallahu ala kulubihim'' Allah onların kalplerine, kalplerini mühürlemiştir diyor. O kafir kimseleri. ''Ve ala sem'ihim'' Ve kulaklarını da mühürlemiştir. ''Ve ala absarihim gışave'' Ve onların gözler üzerinde de perde vardır. ''Ve lehum azabuna azim'' İşte böyleyken artık onlar için büyük bir azap vardır. İşte burası tamamen sabaya hapsoluşun noktasıdır. ...ve alâ ebsârihim ghişâveh... ...ve lehum ...gibi. Şimdi burada bir secamet durağı da dikkatimi çekiyor benim ayın var. Evet. Secamet durakları ekseriyette böyle İslam aleminde çok meşhur olmuş. Secavendi Hazretlerinin koymuş olduğu manaya uygun düşsün diye koyulan e, durak sistemleri. Kim yerde bakarsınız dağ durağı var. Kim yerde lan durağı. Kim yerde mim durağı. Kim yerde de bakıyorsunuz böyle ayın durağı var. Ayın durağı sanki böyle konu bitmiş gibi. Evet. Şimdi e, bilmiyorum bunu tabi böyle işin daha uzmanları mesela Mustafa Akdemir hocadan bahsettiniz ya siz Mustafa Akdemir gibi mesela hocalar daha iyi belki bilirler. Mesela benim fikrim Bakara suresinin ilk ayetlerinden beşinci ayet kadar bir müjde vardı. Evet. Burada bir konu vardı değil mi? Bir konu. Evet. E şimdi buraya ayın konuldu mu? Yok. Konulmadı. Konu bitmedi diye. Konulmamış. E peki konu bitmediyse bu konuya nasıl devam edeceğiz biz? Aynı formatta olmalı değil mi? Evet. E ama burada kafirler zümresine geçildi. Konu tamamen değişti. Ve iki ayet sonra ayın konuldu. Ama ayından sonra bakıyorsunuz şey devam ediliyor yine taşidata, münafıkların tahşidatlarına devam ediliyor buradaki mesela ayını ben bir türlü çözemedim. Başka var mı? Diğer ayınlarda da bu sıkıntı var mı Var var ayınlarda Hı. da var diğer duraklarda da var hatta bu durak sistemleri dünyada otorite uzmanlar tarafından otorite kurumlar mesela Diyanet İşleri Başkanlığı gibi evet. bu tarz kurumlar tarafından acaba yeniden ele alınıp da yeniden gözden geçirirse yeniden bir durak sistemi konulsa nasıl olur diye zannediyorum böyle şeylerde duyuyoruz kıraat üstatları evet. bir araya gelip yani bir icma gibi böyle şeylerde yapılabilir e, diye şeyler duyuyoruz açıkçası evet. gayet güzel olur o zaman e, bu sefer biz mesela eğitimlerimizde derslerimizde insanlara aktarırken zorlanıyoruz hocam konu bitmedi diyor peki secavendi böyle yaptıysa yani niye yaptı bunu bir açıklaması olması lazım ama yok ve dolayısıyla biz şimdi Ahmet Naina'nın o sabah formatına, ayın olmasına rağmen yine devam ediyoruz. Neden? Çünkü وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ billahi, بِاللّٰهِ وَاللّٰهَ iman eden öyle kimseler vardır ki وَبِالْ يَوْمِ Ve ahiret gününe de iman eden kimseler vardır ki وَمَا bi mu'minin Onlar iman etmemişlerdir. Sadece kendilerini kandırıyorlar gibisinden böyle münafıklık ve gösterildiği noktalar bunlar. E şimdi biz burada ne yapacağız? Sabah'a devam. Ahmet Nayna'nın işte söz konusu Mücevvit tatmine baktığımızda bu sayfa sonuna kadar Metin Bey sabaha gider. Evet. Sabah gider. Konu çünkü devam ediyor. <gülüyor> Konu devam ediyor. Ve yer yer Ahmet Nayna'nın sabadan sanki böyle kaçmaya çalıştığını görürüz o birinci bölümde Mücevvit tatmin birinci bölümünün şu arz ettiğimiz noktalarında nasıl kaçılır sabadan? En iyi yöntem Acem geçkisidir. Acem makamı. sabayı devreden bir başka makama devreden en güzel geçki acemdir. Mesela bir deneyelim, bakalım nasıl çıkacağız bundan. Normalde bu sayfayı okuduğumuzu düşünelim. Hep sabah geldik, yer yer kaçacağız. Nereye kaçacağız peki? Yaklaşık 20. ayete kadar bu mana devam ediyor. Münafıkların bu mana manası içerik devam ediyor. Hatta 18, 18'den sonra da yine aynı konsepte şeyler var ama. 21. ayeti kerimeden itibaren tamamen değişiyor. Ya eyyühen nâ soğubudu rabbekum illezi sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Ve min gablikum sizden öncekileri de yaratan la lekum tettekun umur ki takva sahibi olursunuz, kurtulursunuz. Mesela bu tamamen oraya da bir ayın koymuştur secavende. Orası böyle tam isabet. Hmm. Yani, oturmuş yani. Evet, tam oturmuş. Hmm. Şimdi sabah makamına bir iki yine devam edelim. Bir acem geçkisi yapmaya çalışalım bakalım. وَمِنَ Şimdi bir acem yapayım, Hı. geçmeye çalışayım. Yuxadıgın Allah ve Lazin amin ve ma yuxdıgın ılla anfusahım Şimdi giriş acemdi. acemde bir yükseliş hissettiniz, evet. ama ardından yine sabaya düştü. Dönüyorlar. Geçkiler böyle direksiyetle, ama Hı. acemde daha belirgindir. Sabadan acem geçkisi, acemde başlar, sabayına tekrardan inersiniz. Evet. Ama isterseniz yine saba devam eder, isterseniz makamı değiştirirsiniz. Evet. Tabii burada manaya muvafık düşen nokta yine saba olduğu için evet. yine evet. saba. Meradun fe zâdehumullâhu meradâ Ve lehum Böyle indik diyelim aşağıya 15. ayet-i kerime bir tekrardan bir acem yapıp bu sefer makamı değiştirelim. İsterseniz <gülüyor> aradan sonra devam edelim mi hocam? Belki. tadında bırakmış Peki. olalım. Peki. Değerli Burç evet. dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi her pazar Nebi Türkiye Selemi saatiyle 19'da radyonuz Burç Kur'an medlisi her pazar Türkiye saati ile 19.00'da radyonuz Burç Efendi. Evet sevgili dinleyiciler Kur'an Vadesi programını dinliyorsunuz konuğumuz Nurullah Dağ hocamız hocamızda makamları ayetler üzerinde tatbik ederek işlemeye devam ediyoruz. Evet 15 numaralı ayette Allahu yestezi ubihim ve yamudduhum fi tuhiyanihim ya diyor Allah da kendilerine alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir böylece onlar bir müddet başı boş dolaşırlar şimdi münafıklarla olan o taşidat devam ediyor. Ama biz burada bir makam geçkisi yapmaya çalışalım. Evet. Sabahdan bir kurtuluşun yollarına bir bakalım. Allah'u bihim ya Zeravud dalalete ve Acem ve Sabay'a düştük. Şimdi Sabay'a düştükten sonra Sabay'ı bırakıyoruz artık. Şimdi dediğimiz gibi burada manasında devam ediyor. Buraları... Ahmet Nayna Mücevih Tatmin'de hep sabah okumuş. Evet. Ta 18. ayeti kadar sabah gelmiş. Ama biz bırakalım. <gülüyor> Sabahdan sonra en güzel geçki nedir? Tabi bu makam ve ses beni sürüklemeli. Düşünüyorum Nihavent yapabilirim ve hicaz yapabilirim. Hicaz ya da niha? Sabahın geçkisi en güzel nihavent ve hicazdır. Hicaz mı yapalım? Hicaz sonra da nihavet deneyelim. Evet, nihayette en güzel hijaz da en güzel nihayette devreder. Mesalum kme salil lazistu qadnaa. Evet, sabah hijaz da devredi. Falamma azat ma pauluh zehbalahu ve tarakunhum fi la Kendi içerisinde de makamın böyle değişik versiyonları vardır. Özellikle bitiş noktalarına dikkat ederseniz her makam kendi içerisinde farklı tonlamalara, farklı vurgulara sahip. Evet. Mesela Hicaz'ın en son perdesi şöyle yapılabilir. Son mum, mum. ...böyle, Hicaz evet. böyle bitirilebilir. Tabii şimdi bunlar... ...nereden kapılması lazım? Şimdi bir müzik okulundan kapılır mı Metin Bey? Bir müzik okulundan kapılmaz. Çok, çok. Bu işi bilmeyen... ...size aktaramaz ki bunu. Evet. Kesinlikle bunların çok ciddi... ...tahlilleri, analizleri yapılacak... ...okuyuculardan dinlenilecek... ...o şekliyle nerede, ne yapıyor... ...hangi makam, hangi geçkilere... ...hangi giriş gelişme sonuç bölümlerine sahip. Mısır'da bunun... ...tabii dersleri yapılıyor en meşhur şahsiyetlerden birisi Mustafa Kamil diye, Ahmet Mustafa Kamil diye birisi var. Siz Mısır'a gidersiniz. Mısır'da ben bu işi öğrenmek istiyorum. Ben bu işi Mustafa cesini öğrenmek istiyorum dediğinizde Ahmet Kamil'in kapsını çalmanız lazım. Tık tık Türkiye'den geldim Mustafa Kamil, Mustafa İsmail okuyacağım diye. Aa öyle mi der? Gel bir dinleyeyim seni. Neler yaptın şu ana kadar? Bir dinlersi Bakar Mustafa İsmail yapabileceksin. Bütün sanatını aktarır size. Hmm. Yetenek yani, varsa eğer Evet, yani Mustafa Kamil dediğimiz o eğiticiler, Mustafa İsmail'in eğitimcisidir o. Mesela Ahmet Nayna'yı ben hiç tahmin etmiyorum ki öğretsin. Sıddık Minşavi hiç tahmin etmiyorum ki öğretsin. Mustafa İsmail'in uzmanıdır. Mustafa Kamil'e. Bütün ayetleri nerede ne yapmış Mustafa İsmail'in hepsini bilir. Bir Kaf Suresi. Ve uzlifetil cennetül ilmukteğine gayra Oradan başlamış Mustafa İsmail okumaya. Nasıl başlamış? Nasıl devam ediyor? Ayetlerdeki vurgular nasıl? Bir Yusuf suresi. Nasıl başladı? Nasıl gidiyor? Ben çok sevdiğim bir noktası var Yusuf suresinde. Onu da ben kapmıştım Mustafa İsmail'den. Çok hoş. <gülüyor>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 bir kare adayı, bir okuyucu adayı şimdi belki dinleyiciler korkuyorlar ya nasıl okunacak böyle çok e, üst düzey bir şeye benziyor diye işin içerisine girilince bu Kur'an-ı Kerim bir hikmet ilahi kendisini sevdirdiği gibi bu fıtrat gereği makamını da öğretiyor din diye kaptırıyor yani böyle bir özelliği var evet, şimdi Hicaz makamı böyle de değişik versiyonuyla geldi son noktayı koyduk şimdi geçelim en Güzel Nihabend gider Evke sayyibim Minas semai Fihi Zulumatun Ve ra'dun Ve Barq Yec'alune Asabi'ahum sonaık hazaral maut vallahu muhit bil kafirin şimdi bu nihayets evet şöyle bir manasına göz gezdirdiğimizde insanı sanki düşünceye sevk eden bir içeriğe sahip ve makamı da haliyle düşündürücü bir makamdır. Evet. Ekseriyetle insanın yaratılış, yaratılışın ifade eden ayetler, kainatın yaratılışını ifade eden ayetler nihayet makamıyla karşıdak bulur. Mesela, Laqad khalaqun el fi Tin suresinde evet. insanın yaratılışı diyor ki biz onu en güzel surette, en güzel surette yarattık. Yarattık Düşün yani. diyor bak seni en güzel surette yarattık. İşte nihayetle karşılık buldu. Şimdi buraya bakıyoruz. Yahut diyor onların durumu bu münafıkları münafıkların taştatı devam ediyor yani. Evet. Onların durumu diyor gökten sağanak halinde boşanan ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Düşün diyor. Yıldırımların verdiği dehşetle ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah onları çepeçevre kuşatmıştır. Evet. İşte Nihavent formatında burası fevkalade gidebilir. Şimdi Nihavent'e şurada da devam edilir aslında. 20. ayet. Ne diyor 20. ayet? Yine yukarıdaki ayetin devamı. Şimşek neredeyse gözlerini köreltecek, önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler. Karanlık çökünce de dikilir kalırlar, şaşırır kalırlar. Evet hep düşündürücü formatta noktalar. Okuyalım. Nihavet de devam. Şimdi yer yer belki kaçırıyoruz. Dinleyicilerden tabii özür dileriz biz. Şimdi burada hem anlatıp hem okumak yer geliyor detonu oluyorsunuz. Kolay değil. Kaçırdığımız noktalardan dolayı özür dileriz. Kullama azal alım, Allah bi ve Noktayı koyuyoruz. İnna Allah ala kulli şey'in kadir. Nihayet bitti. Bitti. Zaten makamın seyrinden de anlaşılıyor bitti. Ne yapabiliriz? Bakıyorum ey insanlar hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz. Ne Hı -hı. yapalım? Segah mı, ras mı? Rast okuduk. Hı -hı. İsterseniz bir segah gidelim. Segah'a da arz etmiş olalım dinleyicilere. Ya eyyuhennâ su'budû ben kumuluzun, kalan kum ve alazinin min kabulü. Ve min kabulü. makamının içerisinde işte o seyirleri çok iyi öğrenmeliyiz mesela bak burada yaptığımız son nokta bu segah'ın devam edeceğim manasına geliyor evet. Segah bitmedi. bitmedi devam edelim Aslında bu segahın en üst perdelerinden bir tanesidir. Evet. Ama siz burada seyredebilirsiniz yine. Ne kadar üst perde olsa da segah tonlama bakımından insanı rahatlatır. Evet. <Sessizlik> Thamarat rizqalenkum, lankum, lankum. Şimdi sanki böyle uzatıyor gibi bir imaj evet. uyanıyor ama uzatmıyor. Evet, bunu da yine yanlış anlaşılmasın. Uzatmıyor. Rizqalenkum. Hemen giriyor okuyucu. Evet. Bu da mesela Segah'ın bir yine tonlamasıdır. فَلَا تَجْعَلُوا لِللّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعَلَمُونَ Evet, sanki bak, makam bitti gibi, evet. bitişe geldi gibi. Evet, isterseniz yani ufak bir yine segah devam edebilir, isterseniz değiştirebilirsiniz. Ne yapalım? Segahtan sonra en iyi rast. Ben şahsen öyle görüyorum ve öyle okuyorum. Evet. Ve in kuntum fi raybim mim mâ ala alâ abdina fe tûbi وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Evet, Ras Makamı böyle seyreder. Ee, özellikle tabi makamlarda son kelime, bu medde arız dediğimiz tecritte karşılığı bunu medde arız medde arız noktalarında okuyucunun namelerini muhakkak kapmak lazım. Sadikin. Çok önemli. Şimdi bunun detone olmamak için işte Nayna bunu nasıl icra ediyor? Muhakkak bakılmalı. Mesela bunun Mustafa İsmailcesi böyle değildir. Daha serttir. Ama Nayna çok fasih bir okuyucu, çok rahat bir okuyucu. Makamları arz ederken, icra ederken hiç zorlanmaz. Evet. Sanki bir rast yine istiyor. Şimdi tabi burada manayı bir, bir tarafa bıraktık artık. Yani dinleyicilere makamları ifade etmek için manayı belki bir noktada geri plana ittik, geri plana ittik ama yine de tabi rast makamıyla o yukarıdaki ayın durağından itibaren rast makamı ve segah makamı fevkalede gidebilir. Sıkıntı evet. yok. Ras makamının içerisinde dedik ki Ahmet Nayna Sıddık Minşavi'de muhakkak bir şeyler kapmıştır. Ras makamını özellikle onu yerleştirir. Bir yerleştirelim bakalım uyuyacak mı? Fe illem ve len tef'alû fettekum nâraletî ve kuduhennâsü vel hicârah. Evet. Minşavici. Evet. Rast bitişe geçti ve sinyal verdi. Evet. Bırakıyorsun beni dedi. Peki ne yapılabilir? Bir düşünelim. Evet. Acımış. Sabah. Sabah. Sabah. Yapmadığımız makamlar var ya, evet. uşakla, acemeşram falan onları yapmayacağız. Yani mi? onlar tabii ara makamlar olduğu için evet. onların geçkileri biraz da e, böyle he deyince gelmez. Tamam. E, ama genel manada tabii şöyle özetleyelim isterseniz zaten sürede zannediyorum kararlı. <gülüyor> <gülüyor> Kur'an tilaveti böyle beyatiyle başlayan, rastla, nihabetle, hicazla, segahla geliştirilen ve en son yine beyati, beyati makamı dedi, vurularak çıkılan bir sistemdir. Evet. Aralarda geçkiler olur. O bahsettiğiniz işte Uşyat makamı, Hüseyin'i makamı ve Acem bir tane denedik evet. biz. Sabahdan bir geçki yaptık. Bu makam, bu ara makamlarda söz konusu. Ama genel manada 6-7 e, tane ana makamla bu iş yürütülür. Beyati makamı, Ras makamı, Hicaz makamı, Segah makamı, Nihamet makamı ve en son yine evet. Beyati makamıyla bitirilir. Ve Beyati makamıyla bitişe de geçecek olursak yani aynen başladığımız format. Elvuz Besme'le çektik, başladık. Şimdi... Bir sabaha geçelim diyordum ama. Sabaha İstiyor geçelim, dediniz. tamam. Sabaha sonra beyağıt yapalım <gülüyor> Tamam. Ve beşşirin ve enne lehum تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا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 bir başka yere de atabilir. Bakın Nihavent'e attı. Evet. Gibi. Evet Nihavent'de de böyle son bulabilir. Ama veyati makamıyla eğer bu işi noktalayacaksanız şart mıdır? Yani şart değildir de o sistemin Bitiş sistem bir, gereği böyle giriş, beyatiyle var. giriş gelişme sonuç meselesinden evet. böyle bitirmekte son derece fayda var. Ama bakıyorum önümde yaklaşık dört satırlık bir ayet kerime var. Şimdi bu dört satırlık ayet beyati makamıyla bitmez. Beyati makamıyla bitiş maksimum şöyle iki satırlık bir Satır. noktadır. Hı -hı. iki nefeste bu işi bitirmekte fayda, fayda var. var evet. Yoksa öbür türlü uzar iş beyati böyle bayarsınız, bayarsınız sıkar. Hı -hı. O zaman ne yapacağım ben? Nihametle Devrettiğim noktayı biraz daha niyaventle devam edebilirim. E, devam edip beyatiyle bitirebilirim. Evet. Mesela devam edelim. İnna Allaha la yasthi ay ydrba mthlam ma bagutta fma fawqa fa am الذين آمنوا فيعلمون انه الحق قوم ربهم وان مَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُنَ مَا ذَرَدَ اللَّهُ بِهَا ذَمَسَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا işte nihavet'in de böyle bir özelliği vardır. Girdiniz mi Bırakamazsınız mübarek de kolum. bırakmaz. Çok tatlı Bak, çünkü. <gülüyor> ayet'in sonuna kadar geldik. Ama artık nihavet'in bu son vurgusuydu. Şimdi bir önceki bölümden beyati devralıp bitirebiliriz. Evet. Yudillu bihi kesira ve yehdi وَمَا يُضِلُّ بِهِي اِلَّا الْفَاسِقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Yeri gelmişken bu Sadakallahu'l-Azimler mesela <gülüyor> Mısır Tilavet Dünyası'nda birkaç formattadır. Her birinin kendine özgü bir Sadakallahül Azimi vardır. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Yok. Burada ben atıyorum ortaya şimdi Metin Bey. <gülüyor> Mesela Ahmet Naina bir tanesi budur. Sadakallahül Azim. Diğeri Sadakallahül Azim. Bakarsınız İbrahim Şah Şahi veya Ragıp Galveş'te yine. Şaşı yine zannedersen mesinlenmiş. Sadık Allahu Azim. Böyle. Çok güzel. Mesela merhum Tuhi vardır. Abdul Munain Tuhi. O da biraz daha böyle seri Sadık Allahu Böyle dalga yapar. Sadık Allahu Azim. Gibi. Ben Ahmet Nayının şu Sadakallahülazimine 6 ay çalıştım diyebilirim. <gülüyor> Sadakallahülazim çalışıyorum olmuyor, çalışıyorum olmuyor. Sadakallahla böyle e, detone oluyorum falan tam kavrayamıyorum ama baktım artık 6 aydan sonra. Olsun sadakallah Allah. şu vurgu çok önemli. Ardını... Bu vurguyu yaptıktan sonra getiriyorsunuz. Hmm. Sadaqallahallahuhulazim. Evet. Böyle bir acem. Durum. Bunlar biraz ara makam. Evet. Siyah ve sibak vardır yani tefsirden. Öncesi ve sonrası. Bunu iyi kestirip Hı -hı. iyi getirmek lazım. Evet. Yani o ara makamlara sizin o anki durumunuz sürüklersiz. Gerçi bir sabahdan sonra bir şöyle bir girdik ama değil mi? Evet sabahdan Evet, o, o Acem'di. Evet. Acem tabi kolay. Yani diğer ara makamlara o Hüseyin'i, Kürt'i e, o makamlara nazaran Acem'in geçkisi kolay ve çok meşhurdur. Evet. Meşhur olduğu için de e, okuyucular çok kullanır ama öbürleri e, Mısır sanatında çok da bizim bu bildiğimiz makamların karşılıkları da yok. Mesela biz Segah deriz Türkiye'de. Mısır Sika der bu makamı. Evet, evet, zaten bir yaşamıştık burada. Evet, Yani ben velhasıl Kur'an okumanın formatı evet. bir sistem dahilindedir. Kara borsu okumuyor. Evet. Her makamın kendi içerisinde geçkisi. Kendi içerisinde seyri ve ardından geçkisi var. İşte nihamet makamının giriş gelişme sonuçları. Bunlar çok iyi hazmedilmesi gerekiyor. İşte Rast öyle, Hicaz öyle. Evet. Ee, ama bunları okurken en önemli nokta bizim Tabii genelde konuşmalarımızın temelinde şu var. Kur'an'ı en fasih nasıl okuyabiliriz? Hı. En rahat nasıl okuyabiliriz diye. İşte tertil kavramı dedik karşılığı vardı bunun. Şunu şunu şunu yapmalıyız ki tertil kavramın içerisi dolsun. Kur'an en fasih şekilde harfleri bir kere kafadan çok yormayacağız. Hı. Çok sıkmayacağız. Boğazımızı çok yormayacağız. Bunu da şifahi yolla en güzel şifahi yolla alınacak. Sonra makamları tabii öğrenmek kolay olmasa da özellikle kare adayları okuyucu adayları çokça dinleyerek artık e, internette bugün yok yok her şey var makamsal tahlillerin yapıldığı internet siteleri bile var. Mesela giriyorsunuz bir adam yazmış Sika makamı altını bütün karilerden doldurmuş <gülüyor> birer dakikalık böyle. Nayınadan koymuş, Mustafa İsmail'den koymuş, Abdusamet'ten koymuş. Hangisini arzu ederseniz, hicaz makamı koymuş. Yani bu iş aslında bugün öğrenmek kolaylaştı da bir rehber eşliğinde bu iş çok hızlı bir şekilde ...ilerleyebilir. Hmm. Evet. Önceden e, konuk ettiğiniz nice isimleri ben tanıyorum. Mısır yollarına böyle düşenlerin yani hattı var hesabı yok. Evet. Kur'anı güzel okuyacağım düşüncesiyle e, o şahsiyetler çekti, bunları götürdüler. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyorsunuz ki vatandaş gitmiş orada 4 sene 5 sene karilerin peşine dolaşmış kayıt bulacağım diye evet. e, o şehirden o şehre dolaşmış ama bugün her şey internette Aynen öyle. dinleyip böyle istifade etmeye bağlı her şey Yeter ki istesin insanlar değil mi? öğrenmek isteyenler istekli olsun arzulu olsun. Son olarak din eğitimi deniliyor din eğitiminde şahsiyet terbiyesi ahlaklı bireylerin e, Kur'an sevdası olan İslam'a gönül vermesini istenilen bir gençlik yetişsin deniliyor yani din evet. eğitimine kısacası ben din eğitiminde Kur'an tilavetinin çok önemli olduğunu düşünüyorum aslında Kur'an eğitimi diyelim mesela değil mi? Kur'an eğitiminden ziyade Kur tilavet eğitimi he, tilavet eğitimi diyelim evet. çok küçük yaştan itibaren çocukların zihinleri o dağarcıkları bu Kur'anî namelerle dolarsa mesela Zaten bir din şahvi imajına alışar din e dolarsa, dolarsa evet. Ahmet Nainanın Abdus Samed'in o nameleriyle dolarsa o çocuk inanın Kur'an'a karşı çok ciddi bir sevgi elde eder. Zaten din eğitimi de yani %99 evet. tamamlanmış olur. Öbür türlü ya. böyle din eğitiminde hep bahsederler. Bir takım ilke ve esaslar vardır. Hı hı. Hürriyet ilkesinden bahsedilir. İşte sevgi <gülüyor> ilkesinden bahsedilir. Ben cidden birkaç tane makalede yazdım bu anlamda. Kur'an tilavetinin muhakkak şahsiyette ciddi etkileri var. Çocuk yaştan itibaren dinletilirse bu Kur'an'a karşı fevkalade bir sevgi oluşturulur o çocukta. Evet, doğru hocam. Ben bunu 17-18 yaşından sonra mesela beraber ders yaptığımız gençlerden öğrenci arkadaşlardan mesela biliyorum e, duyunca böyle o yaştan sonra bile evet. şaşkınlık geçiriyor çocuk. Mesela bir kariyi dinletiyorsun bayılıyor o kariye öğrenci. Evet. O sese bayılıyor, o nameye bayılıyor bu da ister istemez o Kur'an'a hapsediyor çocuğu. Doğru. Yani bu bir metottur tavsiye ediyorum evet. kiddetlemde. Evet, Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Yani. Çok sağ olun hocam. Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri bugün yine Nurullah <gülüyor> Dağ hocamızla birlikteydik. Kur'an Vadisi bu haftada burada sona eriyor. İnşallah önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti.